Change your heart. Look around you Adaptation Merhaba Onur iyi pazarlar. İyi pazarlar mı? Hayır. Nasılsın? İyiyim. sağ ol, nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, bu hafta okumuz girdi bu sefer. Evet, bu hafta uzaktayız. Geçen hafta birlikte yapmıştık kaydı aynı ortamda Boston'da. Şu an bayağı uzaktayız birbirimizden. Ben Avusturya'da, Viyana'dayım. Sen hala Boston'dasın. Ee, bu esnada tabii bir sürü şey oldu biz bu kadar uzaklaşırken birbirimizden. Ee, şeyden bahsetmek istiyorum aslında. Önce bir... Geçen hafta Avrupa'dan konuşmuştuk. Ben de şimdi bu sabah... Viyana'ya indikten sonra uçaktan bizim geçen haftaki programı dinleyerek geldim şehir merkezine. Biraz doğru tespitler yaptığımıza kanaat getirdim açıkçası. Ee, oldukça boştu Viyana sokakları. Pazar sabahı zaten her yer kapalı. Pazar günü Viyana tipik. 80 yaş üstü Avrupalıların işte kiliseye doğru. Yavaş adımlarla ilerlediği bir durum vardı açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Pek genç falan da yoktu yani sokaklarda. Ee, Yaşalımızlı şehirler arasında genelde ilk üçte yer alır Viyana. Evet, bu sene birde. Bir mi? Evet, e, bir 2010'da ikiydi galiba, Zürich birdi. Bu sene e, Viyana bir, Zürich iki. Onlar zaten öyle arada değişiyor, arada evet. bir Oslo falan geliyor. <gülüyor> ben Kullur, Melbourne. Hı <gülüyor> hı. Ama e, yaşamdan ne anladığımızda da biraz ilgili galiba bu yaşanılabilir şehir kavramı. Ee, ölü toprağa serpilmiş şehirler daha yaşanılabilir oluyor nedense. Evet. Ee, böyle gelirken uçakta haberlere göz gezdirdim biraz. Hani Avrupa'da, en azından Avusturya'da ya da Almanya konuş Almanca konuşulan bölgedeki durum nedir, haberler nedir falan diye. Birkaç kısaca başlık anlatayım programın başında. Bir işte bir neo-nazi meselesi var. Şu anda yeniden hortladı bir şekilde. Alman gizli servisinin desteklediği bir neo-nazi eylemci grupları ağı ortaya çıktı. <gülüyor> yani bu böyle bayağı hayal kırıklığı aslında bence. Gizli servislerin bunu desteklediği kanıtlanmış mı? Yoksa bir söylentiden mi ibaret? Yani tabii sonuçta hani diyorlar ya. E, yargıya intikal etmiş bir konu <gülüyor> hakkında ne desek doğru olmaz ama e, sanırım hani büyük ihtimalle böyle bir durum var Çünkü işte e, bu adamların bir kısmında böyle gizli servis pasaportu falan gibi şeyler bulundu e, ama yani hani yabancı düşmanlığının tabi artık hani gözle görülür bir örneği yani hala bu sorunlarla uğraşıyor olması Avrupa'nın Aslında biraz e, gerçekten çağdışı yani bence Geçen hafta konuştuğumuz teoriklerin e, bazı ampirik verilerle diyorsun desteklendi. Evet, hoş olmasa ben, da maalesef öyle görünüyor. Ben Avrupa'nın genelde işte özellikle Almanya, Avusturya'daki bu Nazi dilinin e, kullanılmasındaki kısıtlamaları savaş sonrası doğru bulmuyorum. E, belki de bu kurallar sayesinde bazı, e, ne bileyim alışkanlıkları, içgüdüleri. Alının altına koymak için bir fırsat bulmuşlar bundan değil mi? Evet. Halbuki biraz daha, biraz daha açık olabilseler, özellikle Söylev'de biraz daha açık olabilseler bu konuda. E, belki bunlar işleve kolay kolay geçmez. Evet. E, bir diğer konu, önemli konu gazetede dikkatimi çeken yani en azından Avusturya gazetelerinde. işte tabii ki Eurozone krizi herkesin birazcık kafasında. Acaba bize ne olacak? Hani Yunanistan gider, İtalya gider. Ee, biz bundan nasıl etkileniriz? Eurozon dağılır mı? Dağılırsa nasıl olur falan. Hani aslında ilginç bir şekilde küçük Avrupa ülkeleri, Avusturya dahil olmak üzere hesaplarını yapmaya başlamış görünüyorlar duruma dair. Ee, durum da çok parlak görünmüyor açıkçası şu an itibariyle. Sen ne düşünüyorsun mesela bu konuda böyle bir Eurozon gidebilir mi? Yani artık öyle bir şey ortadan kalkabilir mi? Yoksa erken mi bunu söylemek için? Yani büyük bir sınavdan geçiyor Avrupa. Eğer bilançolarına baktığın zaman Avrupa esasda Amerika'dan çok de kötü durumda değil. Hı hı. E, tüm Avrupa'dan bahsedersek, fakat e, doğu e, kuzey ile güney arasında büyük bir ayrışma söz konusu. Bu sınavdan başarılı geçmeleri umuyoruz yani bir şekilde birlik olmayı öğreneceklerse bu aşamada öğrenecekler yani bunların bir fırsata çevirmelere gerek. Fakat o anlamda liderlik ve ileri görüşlülük olarak. Avrupa'da bir fazla umut belirmedi şu ana kadar. Merkel tabii demir yumruğunu vurdu. Hı hı. Gerçekten de gösteriyor. Yumruğunu göstere göstere konuşuyor artık. Ama tam da bir lider değil. ya yani O anlamda bir birleştirici bir lider özelliğini şu ana kadar bence oluşturamadı. Bence bu tür şeyler fırsattır. Yani madem bir birlik kurdunuz, böyle kendinizi işte paçanızı kurtarmak şeklinde olaya bakmak yerine acaba gerçekten birlik olabilir miyiz diye bunu sormanız lazım kendinize. Yani evet. o anlamda Avrupa çok önemli bir sınavdan geçiyor. Bakalım. Yani evet. ben bono falan almam onu sana söyleyeyim. <gülüyor> Sorunun cevabı buysa İtalya bonosu falan almam evet. yok. Yani 7.5 veriyorsa versin ya ben daha... <gülüyor> ...beta mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar doğru riskli öyle. şeylerde işim yok diyorsun. Yani. Yok yani şu an değil. Anladım. Bakalım. İlk ay sonra tekrar konuşuruz. Bir evet. Noel geçsin. Birlik beraberlik şarkıları söylensin şöyle ee, Doğru. Silent Night diyorsun. White <gülüyor> Christmas olsun Silent evet, Night Evet öyle. <gülüyor> İsveçliler, İtalyanlar, Yunanlılar birbirini versinler. İşte... E Avrupa'da şey vardır. Below the rivers, above the rivers. Evet. Nehir, nehirin altı, nehirin üstü. Tabii protestanlık, katoliklik olarak. İşte bunda şeyi katarsan, ortodokları falan da katarsan artık bir şekilde ortak omuz verip işte geçen hafta söylediğimiz gibi Oktoberfest mi yaparlar alternatif? Oktoberfest mi yaparlar? Ne yaparlarsa bir birlik beraberlik şarkılarını, türkülerinin söylenmesi gerekiyor. Evet. Artık kimin cebinden ne çıktı bilmiyorum. Yani bu aşamada bunun hesaplarını yapmak Hı, çok yapıcı, yapıcı değil herhalde. Evet. Neyse istersen biz Türkiye'ye dönelim hemen hızlıca. Ee, geçen hafta bahsettik aslında bayağı detaylı ama yeniden yeniden bahsedeceğiz. İki gün kaldı 22 Kasım'ın yürürlüğe girmesine. Hani e, temiz internet uygulaması medyada anılan e, ismiyle e, devletin hükümetin çağırdığı ismiyle e, aile filtreleri işte bir takım kullanıcı filtreleri. Daha bağımsız kaynakların düşündüğü şekilde de sancır 22 Kasım'da artık herhalde uygulanmaya başlayacak gibi görünüyor. Bugün Twitter feedlerine bakıyordum, insanların Türkiye'den gönderdikleri tweetlere. Türksel sanırım artık hangi filtreyi istersiniz şeklinde, hani olayı tamamen kabullenip hangisini istediğimizi soracağı noktaya gelmiş görünüyor. Demek ki iş bitti diye düşünüyorum ben artık. Her ne kadar bir dava olsa da Danıştay'a açılmış. Evet, Alternatif Bilişim'in Danıştay'a iptal davası açmış. Alternatif Bilişim daha önce yeni medyada da nefret söylemleri hakkında da çok güzel yazılar yayınlanmıştı orada. Evet, geçen hafta da şeyden bahsetmiştik hatırlarsan. Medya için yapılacak olan düzenlemeye de bir eleştiri yazısı yazmışlardı. Bizim de aslında benzer açıdan baktığımız noktalarla danıştayda dava açmışlar 4 kasımdan itibaren ama hani bu dava sonuçlanır mı ya da ne olur yürütmeyi durdurma kararı çıkar mı bilmiyorum açıkçası ya anlaşılan 22 kasımda bunlar yürüleye girecek ondan sonra alili bir şekilde herhalde yani bu davanın başka bir emsali var mı bilmiyorum yani başkaları açmış böyle bir dava ama şu anda bizim bildiğimiz tek dava bu. Hı hı. Um, anam medya buna pek şey kaldı, biraz e, Fransız kaldı, evet, değil mi? Akşam gazetesinde bir yazı yayınlandı, e, bugün tarihli 20 Kasım tarihli bir yazı, e, 22 Kasım Orgazm günü başlıklı. Ah ne? Ah orgazm. <gülüyor> Yurtsan Atakan'ın, evet sanırım o da biraz hani e, kimse okumuyor, ilgilenmiyor. En azından bir orgazm lafı geçireyim, bir şey söyleyeyim ki dikkat çeksin diye o şekilde yazmış yazıyı. Tamam, Çok ne düşünmüş bence. Evet, bence de açıkçası yani başka türlü kimsenin pek böyle e, bu işten hani yasaklı bir kelime geçirmeden <gülüyor> tabiri caizse filtrelere takılacak bir şey geçirmeden başka türlü evet. dikkat çekmenin yolu Haydar yok, falan bilmiyorum. gibi değil mi? Haydar evet. Ee... Başka daha güzel şeyler de vardı şimdi tam hatırlamıyorum ama. Ee... <gülüyor> bu, bu hafta Pakistan'la ilgili bir haber çıktı. SMS'lerde e, yasaklı kelimeler şeklinde. Evet. E, onlar da temiz e, internetin artık daha da ilerletmişler bunu. Hı -hı. Temiz cep telefonu kullanımı şekline sokmuşlar. E, tabii bizdeki kelimeler gibi orada da ilginç kelimeler ortaya çıkmış. Bir tanesi Wu-Tang Clan. <gülüyor> Amerika'nın doğu yakasının bilinen hip hop gruplarından bir tanesi belki West Sidecı olabilirler. Öyle bir şey olabilir Pakistan, mi? Pakistan evet yani East Pakistan, West Pakistan, West Pakistan, Pakistan gibi. Evet. evet. Yani. Pakistan tabii West olduğu için West Coast'çılar. Evet. <gülüyor> Tupac mı Olabilir. Tupac Sevim Şakur'u Pakistan. desteklemek adına öyle bir filtre uygulamaya uyun vermiş <gülüyor> olabilirler bence. SMS'de Tupak yazıyorsan belki evine böyle 12 tane gül filan geliyordur veya ne o bileyim olur. mermi filan bile gönderebilirler artık evet. ne <gülüyor> mükafat <gülüyor> olarak adlandırılıyorsa. <gülüyor> Bilemiyorum. Yani. Evet biraz komik ya durum hani böyle e, hükümetler bir sansür yarışına soyundular. Hani Çin zaten içtiler, evet. galiba Çin'e özeniyorlar. Hani ekonomisinin sansürle geliştiğine inanıyor olabilirler mi Onur acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bu şey var ya böyle eskiden hani polio diye bir e, çocuk felci e, 100 yıl önce yaz aylarında belli nedenlerden dolayı artıyormuş. Aynı zamanda dondurma satışları da yaz aylarında artıyor. Aha. ondan dolayı da ikisini ilişkilendirmişler herhalde bu çocuk felcinin bir dondurma ile alakası var demişler hı hı. hatta bu Free Economics kitabında da geçiyordu Steven Levitin. yani burada da bence böyle Çin'in başarısının senin dediğin gibi ya bunlar büyük devlet bayağı da kısıtlıyorlar herhalde bir bildikleri var hı hı. kardeşim diye böyle bir ta taarruza geçildi Türkiye, evet. Pakistan dedik ama Amerika'da da aynı şey söz konusu. Onlar da sopayı gösteriyor. Sopa. <gülüyor> Sopa. Stop Online Piracy Act diye bir şey bu hafta evet. göz önüne geldi. Stop Online Piracy Act 16 Kasım'da temsilciler meclisinde bir yasa tasarısı olarak sunuldu. Tabii aslında şimdi hakikaten yani eğri oturup doğru konuşmak gerekirse bu Stop Online Piracy Act Pakistan'ın ya da Türkiye'nin bile bence, ki Türkiye'deki filtre çok ciddi bir sıkıntı yani gerçekten. Yani kimse ne olduğunun farkında değil yeterince gibi geliyor bana. Ama e, yani Stop Online piracy Act'in geçme ihtimalini düşük görüyorum. Fakat eğer ki geçerse asıl e, ciddi sorun o zaman başlayabilir herkes adına. Çünkü e, Amerika'nın yani ulusal değil diyorsun. Yani e, bu küresel bir anlamı olacak. Tabii ki. Çok küresel bir anlamı var. Çünkü bu e, yasa tasarısı eğer kabul edilirse e, mesela Amerika bazlı olan şirketlere inanılmaz yaptırımlar getirebilecek bir uygulamaya geçmiş olacak. Yani bu şu demek oluyor. Eğer ki Google e, bu e, kurulun uygun görmediği bir siteyi indeksliyorsa Google'a da ceza kesebiliyor. Yani bu böyle bir şey inanılmaz bir şey. Yani hani internetin sonuna gelebileceğimiz bir nokta olabilir. Yani o bağımsız e, ...information is free, herkes publish ediyor vesaire falan hani... ...onu çok tehdit eden bir durum. E, fakat tabii işte geçen hafta benim dikkatimi çeken olay şu, bunu açıkça söylemek istiyorum. Geçen hafta sen çok önemli bir şey söylemiştin. E, ben bu piyasadaysam, ben bu işi yapıyorsam, buradan ekmeğimi kazanıyorsam... ...bir yatırımcıysam, bu sektörün içinde bir e, playmakersem, oyun kurucuysam... ...ben bu işe müdahale ederim demiştim. Biz de Türkiye'dekileri aslında buna müdahale etmeye davet etmiştik biraz... Yani e, gerek işte venture kapitalistleri, gerek Türkiye'deki startupları ya da internet içinde çalışanları. Amerika'da şöyle bir şey oldu. E, bu yasa tasarısının e, karşısında çok ciddi bir birlik oluştu. Ve bu birlik e, yani Google, Yahoo, Facebook, Reddit, Amerika Online, LinkedIn, eBay, Mozilla Corporation, Tumblr... Tech Dirt, Center for Democracy and Technology, Electronic Frontier da gidiyor da gidiyor. Yani e, aslında birbirine rakip olan şirketler bu yasa tasarısının aleyhine. Yani böyle bir şey asla geçmemeli. Bunun adı sansürdür. Bunun adı başka hiçbir şey olarak adlandırılamaz. Hatta Stop Censorship diye yani direkt çok net bir şekilde e, tavırlarını koydular. E, bu kadar yani benim... En azından Amerika'yı bildiğim kadarıyla şu ana kadar bu kadar ciddi bir ekonomik dayanışmanın karşısında ben böyle bir yasa tasarısını kabul edebileceğini çok zannetmiyorum açıkçası. Yani zamanlama yanlış çünkü yani geleneksel ekonominin bu kadar açık verdiği bir zamanda merkezi hükümetler e, yeni ekonomiye böyle bir tarzda geçerlerse herhangi bir kısıtlama koymaya çalışırlarsa o zaman yani. <gülüyor> çok yanlış bir şey değil mi? Kendileri evet. için çok zararlı olur yani. Evet. E tabii ama senin burada yaptığın nokta önemli. Yani önde olan şirketler tabii burada çok rahatlıkla birbirleriyle aradaki rekabeti bir tarafa bırakıp Ağırlığı ortak amaçla birleşebiliyorlar ve, ve ağırlığını koymaları gerekiyor. Evet. Buradan istersen şirket konusunda hazır böyle yine teknoloji piyasasına gelmişken bir şekilde yani zaten hani bizim ben bunu artık defaatle tekrarlamanın bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum. Yani bizim 22 Kasım Pakistan SMS filtrelemesi ya da Amerika'daki online piracyye karşı mücadele yani korsanlığa karşı mücadele adı altında uygulanabilecek herhangi bir sansüre karşı ne diyeceğimizi herhalde bizim birkaç programımızı dinleyen insanlar artık... ...tahmin ediyorlardır yani. Çünkü bizim hani görüşümüz... ...yarın öbür gün bizim programı da filtreleyebilirler. Yani hani bu... ...hiç hayırlı işler değil bunlar. Komite 10 kişi komite olacak. Bu 10 kişilik komite 300-400 milyon kişinin adına karar verecek. Böyle bir şey... ...2012 senesinde artık... ...olmamalı yani. Bunu uzatmanın anlamı yok ama herkes sorumluluğunu bilip... ...kişisel ya da kurumsal protestosunu göstermeli diye düşünüyorum ben. Evet... Buradan sana şeyi sormak istiyorum. Bu hafta, yine geçen hafta konuştuğumuz konuyla ilgili piyasada bir sürpriz oldu. Warren Buffett, Omaha'nın baronu, dünyanın da en zengin 3. insanı sanıyorum ya da en zengin ilk 10'dadır yani kesin olarak. IBM'in %5'ini satın aldı. Evet, evet. Yani Mart'tan beri esas bu devam ediyormuş. Şimdi Hı. ortaya çıktı. Evet. Securities Commission'ın esas da e, bu konuda kuralları vardır. Yani alımlar yaptığınız zaman bunları şeffaf bir şekilde e, koymanız gerekiyor e, aylık e, bilançonuza. Fakat sanıyorum 13F mi diyorlar bu tür bir e, şey istisnalar söz konusu olabiliyor. Hı hı. E, yatırımcıyı korumak amacıyla eğer bu işte Mart'tan beri alım, yapılan alımlar e, bilançoda işte bir yıldız şeklinde alta başka alımlar da oldu ama şu an açıklanmıyor gibi hmm. bir şekilde koyulabiliyorsa böylece yatırımcı buradan tabii e, e, bu piyasaya söylenmediği için düşük fiyattan almaya devam edebiliyor. Yani böyle ay ay bölüyor değil mi? 6 aydır alım yapıyormuş. Şu an IBM'in %5 sahibi oldu. E tabii yani daha önce de konuşmuştu kendisini Warren Buffett yeni teknolojinin çok hani 2000'lerde o balon oluştu zaman çok alım yapmıyordu. Değil mi? İşte eski teknolojinin şirketlerine alımlar yapıyor. Procter Gamble'lar. Coca-Cola'dan örnekler vermiştim. Ee, IBM de çok ilginç bir şirket tabii. Yani e, teknolojide <gülüyor> artık IBM, e, büyük evet. babanın büyük babası gibi. Yani hala çok büyük bir şirket. E, fakat şu andaki işlevi galiba artık bir büyük bir müşavirlik firmasına döndü. Ya yani, IBM'e baktığımız zaman işte orta ve büyük odaklı, büyük büyük ölçekteki şirketlerin hani tek durakta alımlarını yapabilecekleri işte şeyler, tavsiyelerini alıyorlar, alımlarını alıyorlar. Öyle bir şirket haline geldi. Yani büyük ölçekli şirketler sende videodun demişti ya geçen hafta. Artık hani kimse bunu hiçbir şirket teknolojinin e, içinde barındırmadan hayatına devam edemez. Hı hı. Ölüm fermanını imzalamış olur. E bu anlamda şirketler de hani teknoloji şirketleri olmasılar dahi IBM gibi şirketlere gidiyorlar. Hı hı. 2005 yılından itibaren herhangi bir PC üretimi yok. Bunu Lenovo'ya vermişti. O uh, başarılı bir modeli vardı. Ee, MBA'ciler de çok sever. Think Bell'ler çok başarılıydı. Onu Lenovo'ya sattı. Çin şirketine sattı. Şu anda artık hizmet, software, araştırma, yani bizim e, işte R zincirinde, supply chain management'da kendine konumlamış bir şirket ilginç bir alım tabi yani %5 de büyük bir rakam bir, yani şey, da evet. bir şey soracağım bu noktada sence bu tip şirketler yani IBM gibi işte ne bileyim daha büyük köklü geçmişi olan HP mesela Hewlett Packard bunlar böyle araştırma geliştirme alanında bir geri dönüş yaşayabilirler mi sence uzun vadede ya da kısa vadede ya da orta ölçekte yani IBM bunu yapabilmiş gibi geliyor. Çünkü bazı şeyleri bir kenara bıraktı. Kendini tekrar bir tanımladı. Hı hı. E, ama HP'de mesela öyle çok büyük bir şey görmüyoruz. Yani evet. HP bayağı bir sorunlar geçecek. Evet. E, sorunu bir şeyden geçiyor, dönemden geçiyor. Yani şirketten şirkete bakar. Hı hı. Yani o büyük babalar da biraz hani işte güzel böyle e, hem kendilerine uyacak kıyafetler giyecekler hani şirketin şeyinden değişmeyecek değil mi? Ee, i̇nsanların kafasındaki o brandi çok da fark, farklılaştıramazsın. 180 derece döndüremezsin belki ama yani yeni bir repositioning yani kendini, kendini yeniden e, e, konumlamaya gitmeleri gerekiyor. Yani iyi liderlere bakar. Hı hı. IBM bunu yapabildi bence ve Warren Buffett da bunu gördü bunu yapabildiğini. Tamam dedi almanın zamanı dedi ama HP yok. Şu anda öyle bir e, tünelin içinde tünelin sonunda bir ışık yok. Anladım. Buradan istersen şeye geçebiliriz. Yine geçen hafta aslında. Bu hafta ilginç bir şekilde geçen hafta doğru konulara temas ettiğimizi çıkan haberlerden de görüyoruz bence. Der Spiegel'de Almanya'nın en meşhur hani Time Magazine sayılabilecek olan dergisinde bir tane röportaj yayınlandı. Skype'ın ortak kurucularından Niklas Zenström'ün. Berlin, Avrupa'nın teknohabı Tek, teknoloji hub'ı e, entrepreneur mabedi olabilir diyor. E, biz hani güzel konuda... de mabed olur ama Berlin'den yani güzel şehir. Evet Berlin güzel bir şehir. Yanlış da bir yer seçmemiş. Bana biraz makale Berlin olur mu bilmiyorum ama o Berlin'in olmasını çok istiyor gibi geldi bana. Yani hani o olsa çok hoşuna gidecek gibi görünüyor. Ama ben açıkçası yeterince somut kanıt göremedim yani. Kendisinin hani e, Berlin olacak falan gibi pozitif konuşuyor ama ...ben çok bir şey göremiyorum açıkçası... ...en azından hani Amerika marketiyle... ...Amerika pazarıyla karşılaştırdığımızda. Ya benim yazıda... ...dikkatimi çeken unsur şey oldu... Ee, ...Zemström yazıda şey diyordu... Ee, ...bu özellikle... ...ekonomik olarak şeylere gittiğimiz zaman... ...küçülmelere gittiğimiz zaman... ...bunun teknoloji şirketleri... ...özellikle hizmet sağlayıcı şirketler... ...bunlardan nasıl yararlan şeklinde... Hı hı. ...oradaki yazıda şey... ...yani... ...özellikle bazı uygulamalar o kadar e, tüketiciler için cost efficient ki yani maliyetleri ve verdikleri e, şey e, değer açısından arada büyük bir fark söz konusu. Maliyetleri çok düşük büyük bir değer veriyorlar. Hı -hı. Ee, bir de e, işte, gidip olduğu zaman şirketlerin özellikle servis sağlayıcı şirketlerin bundan fazla etkilenmeyeceğini söyledi. Hı -hı. E, bu ilginç bir noktaydı bence. Ben bu katılıyorum yani. Ben cümleyi istiyorum. Bu son cümleyi bir daha tekrarlayabilir misin? Onur tam net duyamadım çünkü. Dediyorum. E, consumer Surplus diye bir e, terim var bizde. Yani tüketici bir maliyet şey yapıyor. Bir servis satın alıyor. Hı hı. Fakat bunun sayesinde işte iPhone sahibi olmak, iPhone'un içindeki uygulamaları düşün. Bir uyguma alıyorsun. dolar işte 90'da kuruyorsun ama hayatını değiştiriyor değil mi? Yani mesela e, e, otobüs beklemeni regüle ediyor. İşte boşu boşuna soğukta otobüs beklemiyorsun. Oradan bir işte yani bir günde bile belki o 2.99'u çıkartıyorsun fırsat maliyetini hesapladığımız zaman. E, Zemström'ün oradaki bakış şeydi yani e, Avrupa ekonomisi kötüye gidiyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Fakat e, teknoloji özellikle servis sağlayıcı, hizmet sağlayıcı teknoloji bundan biraz daha bağımsız deri baktı. Hı hı. O benim ilgini çeken bir unsur oldu. Fakat gerçekten de hani zemstrom Avrupa'nın o ihtiyacını ya bizim de vaadimiz olsun evet. değil mi? Hatta sen bunu New York'tan da bilirsin. Yani Silicon Valley yerine artık New York'ta bir terim kullanılıyor. Evet. Silicon Alley. Alley. Evet. <gülüyor> yani herkes esas böyle bir hub istiyor, böyle bir merkez istiyor. Yani Avrupa'nın eğer bir yer olacaksa da bence suni politikacıların, bürokratların yapma bozma yerleri olmasın böyle büyük projelerle. Gerçekten de yaşayan canlı ve 20. yüzyılda kendi birkaç kere tanımlama ihtiyacı duymuş, zaruriyetten duymuş ve sanattan duymuş büyük bir şehir olsun yani Berlin Tabii, gibi. Bence de yani zaten hani Avrupa'da böyle bir hap oluşacaksa o büyük ihtimalle Berlin'de oluşacak. Çünkü hani e, gerek liberal yapısı olsun gerek toplumun Berlin'de yaşayanların e, dışarıdan gelen fikirlere ya da işte insanlara bakışı olarak. En potansiyel açıkçası bana da Berlin görünüyor yani şu anda. Ama ben ya. yine de dediğim gibi hani ee, Zenström'ün röportajını ee, çok factual bulmadım. Yani hani gerçeklere çok dayandığını düşünmüyorum. Biraz pozitif bir şekilde yaklaşıyor. Biraz olumlu, e, umutlu yaklaşıyor konuya diye düşünüyorum ben. Daha vakit var diye düşünüyorum yani. Amerikalı terimiyle wishful thinking diyorsun. He? Evet aynen öyle. Ee, birazcık e, iyimser düşünüyor diye düşünüyorum. Ee, buradan birazcık paralel ve çok uzak bir geçiş olacak ama ilginç bir haber vardı bu hafta yine BBN'de ee, yayınlandı. Bakırköy cezaevinin e, kapısı ile ilgili. <gülüyor> Şimdi dinle... <gülüyor> dinleyenler hani e, şaşırabilirler böyle bu nasıl bir bu konuyla ne alakası var falan diye. Fakat Bakırköy cezaevinde e, optik okuyuculu bir kapı varmış. Fakat bu kapı bozuluyormuş sürekli olarak Aa, ve yapma. de Evet, e, işin ilginç tarafı ziyaretler ve ziyaretçiler ve avukatlar içeride uzun süre kalabiliyorlarmış. Şimdi e, yani tabii ki hani cezaevlerinin durumu ya da işte oradaki şartlar vesaire bunlar gayet uzun konuşulması gereken konular zaten ama benim ilgimi çeken e, Türkiye'deki bu çalışmayan teknolojiyi ısrarla kullanma alışkanlığı e, bunu nasıl bırakabiliriz acaba? Yani ben mesela genelde e, Çalışmayan şeyi kullanmazsın yani bu kadar basit ne bileyim hani yurt dışında işte teknoloji recycle denen bir şey vardır yani kapı çalışmıyor mu o zaman başka bir kapı takarsın bunu da atarsın yani ya da recycle edersin hani geri dönüşüme kazandırırsın hele ki böyle bir yerde hani kritik bir kapı yani anlatabiliyor <gülüyor> muyum hani bunlara artık biraz geçmemizin zamanı geldi diye düşünüyorum ya yani eğer maksatlı değilse hani şimdi kimsenin de günahını almayayım ama. Oradaki emir konuta zincirine bakmak lazım ama en azından Bakırköy Cezaevindeki insanlara biraz Brunelotur, Dana Haraway falan okusunlar yani <gülüyor> teknoloji toplumu falan. Evet. Brunelotur esas da bu konuda iyi bir felsefeci. Evet. Bir kopya gönderelim. Evet bence de. <gülüyor> Fransızcasını böyle ağır bir şekilde. Fransızcasını yollayalım. Zaten herhalde muhtemelen filtreye falan da takılır yani kimse de okumaz. <gülüyor> bir diğer haber, asıl hani ana konumuza geçmeden önce ben bahsetmek istiyorum çünkü biraz önemli. Benim de kişisel olarak tanıdığım Avusturya'dan medya sanatçısı bir arkadaşım. Bizim bu Van'da sürekli hala devam eden depremlerle ilgili bir görselleştirme çalışması yayınladı internette. Ben şimdi bunu iki açıdan önemli buluyorum. Birincisi bence artık hani gerçekten Türkiye'deki yaratıcı gençlerin memleketimizde olan konulara dair bu tip çalışmaları, kendi alanlarında araştırmaları, kimseye bağlı olmadan, üniversitelere vesaire yapmalarını umut ediyorum ben. Hani başka birileri yapmadan. İkincisi benim ilgimi çeken nokta hani böyle bir şeye sahip olmak bence önemli Türkiye adına. Görebiliyoruz çünkü yani bir zaman çizelgesi olarak kaç tane deprem olmuş, hangi şiddette olmuş, tam olarak nerede olmuş vesaire zaten görselleştirme önemli bir alan. Ama e, Avrupalıların Hani eskiden e, biz onları takip ediyorduk, e, şimdi e, Avusturya'dan insanlar Van depremini takip ediyorlar ve bunun üzerine çalışma yapıyorlar. Hani bunun da çok tesadüf olduğunu ben düşünmüyorum artık açıkçası. Avrupa Türkiye'ye ciddi olarak bakmaya başladı diye düşünüyorum. Oradaki potansiyelin, oradaki e, kitlenin çok farkında olduklarını düşünüyorum aslında. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya projeyi bilmiyorum. Ben de loga koyduğumuz zaman oradan takip etmek istiyorum. Hı -hı. Fakat e, biliyorsun işte ana akım medyada da çıkıyor. Yunanistan'dan CV'ler geliyor. İtalyanlar <gülüyor> Türkiye'de iş yapmak istiyor. Yani gelişmiş ülkeler gelişmekten ülkelere zaten bir e, hevesleri var onlara karşı. Biz de tabii bu e, yöresel, bölgesel olarak yaşanmakta e, tabii yani. Bu kadar dinamik bir ülkeye bak, bakıp bunu e, görselleştirmek de sanatçıların da yapmak istediği bir şey. Nasıl iş adamları bunun, iş kadınları bunun parçası olmak istiyor. Sanatçılar da bunun parçası olacak. Tabii yani bence tabii bizim yaşam zamanımızda Türkiye o anlamda ilginç bir ülke olacak. Hı hı. E, dışarıdan e, bu tür e, projelerin gerçekleştiği bir ülke olacak. Bunu ben çok olumlu buluyorum tabii blokta bakacağım bu evet. görselleştirmeden özellikle hani bu tür sanatsal projelerden nasıl policy'ye geçilebilir? Nasıl hmm. bu uygulamaya da sokulabilir? Yani o tarafları da biraz insan merak ediyor. Çünkü sanat dediğimiz şey ve e, politika dediğimiz şey birbirinden çok ayrı değiller. Tabii. Ki. Sanat politikadan da <gülüyor> yararlanıyor, politika da sanattan. işte bu anlamda belki e, işte bu tür projeler bence biraz olur. daha cesur olmakta fayda var. Yani tabii şimdi Kesinlikle. açıkçası yani böyle ne bileyim işte hani programın başında da 22 Kasım'dan falan bahsediyoruz yani ne yazık ki ortam da çok e, cesur olmaya, yaratıcı olmaya, açık olmaya da e, pek Yok, teşvik Yok, zamanlar bir fırsattır. Hayır yani... Evet, aynen aslında senin dediğin gibi Avrupa'nın krizi fırsat görmesi gerektiği evet. gibi bizim de bu evet. e, belki yıldırıcı Motive etmeyen atmosferi daha iyi bir fırsat olarak görüp yaratıcılığımızı göstermemiz lazım. E tabii yani bir noktaya kadar sen savunduğun şeyi söyleyeceksin. Olur veya olmaz. İnsanları etkilemeye çalışacaksın. Ama olmadı diyelim. Bunu da fırsata çevireceksin. Hı hı. Yani benim geçen programlarda işte İran sineması örneğini vermem gibi. Yani her şey esas bu tür bizim yaratıcılığımızı hareketlendirirse fırsattır. Evet. Bence yaratıcılığı hareketlendirecek şekilde bakmak lazım. Buradan e, asıl seninle bu hafta boyunca tartıştığımız ve e, programın ana konusu olmaya, olmasına karar verdiğimiz konuya çok güzel bir geçiş yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü e, bu yeni jenerasyon yani şimdi böyle bir e, hani hippiler vardı efendime söyleyeyim punklar vardı ondan sonra işte bir ara metalciler falan da var yani onlar daha farklı bir ekip. İşte yupiler vardı, geekler vardı, onlar vardı, bunlar vardı derken işte bir süredir de bir hipster ekibi var yani hepimizin <gülüyor> bildiği gibi. Hani Türkiye'ye bu terminoloji tam olarak ne zaman kazandırdı bilmiyorum ama Amerika'da uzun süredir olan bir şey. E, fakat bu hipster gençliğinin hepsinin olmasa da büyük bir kısmının bir commercial boyutu da var galiba değil mi? New York Times'ta böyle bir yazı yayınlanmıştı. Evet. Ee, bu jenerasyonu nasıl görüyorsun sen? Yani ben e, başka boyutlarıyla ele alacağım birazdan ama önce senin genel olarak bu genç ve orta yaşa yakın periyotta olan e, yeni jenerasyonu, teknolojiyle olan ilişkilerini nasıl gördüğünü merak ediyorum biraz. Ya e, 70'lerde Şumaren'in kitabı vardı saçı small, small is Beautiful diye. Küçük güzeldir. Sanki bu jenerasyon onun e, bir iz düşümünü Yaşatıyor bize gibi. Ee, öz, i̇lk başta şey, sosyal yönlerinden bahsetmeye çalışayım. İşte kendi e, anklavlarında mutlular. İşte e, Brooklyn'un bir mahallesi olur. İşte Williamsburg olur mesela. Hmm. Boston'da Summerville olur. İşte Portland'da diğer tarafta işte oraların mahallelerini bilmiyorum ama kendilerine mahalleler yaratıyorlar. Küçük bir mikrokosmos yaratıyorlar. Onun içerisinde e, olmaktan da mutluluk duyuyorlar. Böyle bir e, Dünya insanılar ama işte ben kendi mahallemde yaşarım gibi. Şimdi bunun yanında bile büyük şirketlerde falan çalışma gibi amaçları yok. Küçük ölçekli düşünüyorlar. Yani işte yazıda da bundan bahsediyordu. Küçük ölçekli şirketler kurmaya bakıyorlar. Bir girişimcilik ruhu var. İşte bu bizim de programda bahsettiğimiz üretici tüketici modelinin bir göstergesi bu. Ee, hem üretiyorlar jenerasyon. hem üretiyorlar hem tüketiyorlar yani hem üretiyorlar hem tüketiyorlar evet, evet. yani ama tabii yani hipster dediğimiz unsurda yani elbette olumlu bakmayalım yani birçok da yani. yalnızca tüketici Hı -hı. yani e, bir sohbet etseniz sizi gerçekten de e, böyle açacak insanlar da değiller yani onun için <gülüyor> zannetmeyelim ki bunlar yani hepsinde aynı tane gibi etrafta dolaşıyorlar yani evet. e, ama New York Times'teki makalede bundan bahsediyor. Yani diğer e, general kuşaklara göre biraz daha bunlar daha kalıcı oldular, biraz hmm. daha varlar. Çünkü galiba e, birazcık sürdürülebilirliğe önem veren bir strateji gidiyorlar gibi geliyor bana. Yani farkında olmayabilirler fakat. Bana birazcık böyle yeni ne çıkıyorsa hani zamanın ruhunu adapte ede ede yavaş yavaş yedirerek devam ediyorlar gibi daha sür sürdürülebilir bir jenerasyon oluşumu gibi geliyor. Bu muhtemelen organik. Startup gençliğini bunların içinde nerede görüyorsun? Yani sence hipsterlardan startupçı olur mu? <gülüyor> ay, ay, hipsterlardan start... <gülüyor> Küçük bir yüzdesinden olur. Yani çünkü startupçılarda bir yani farklı bir şey var yani çok drivenlar istiyorlar devamlı A noktasına B noktasına gitmek istiyorlar hani sürdürebilirlik bence e, startup kültüründe illa böyle içine yerleşmiş bir şekilde yer almıyor biraz daha ben onları hırslı görüyorum ve olarak da biraz daha gençler yani hipsterlar tabi hani işte 25'ten 40'a kadar hipster düşünebilirsin ama startupta hani değil mi 16 17 işte 22 evet. bunlar biraz daha gençler o anlamda yani zor bir hayat ya, startupta gerçekten de yani bu çocuklara da biraz. <gülüyor> Şimdi e, biz bunu önceki haftalarda da konuşmuştuk, e, kısaca bahsettiğimiz noktalar olmuştu. Ama bu hafta aslında biraz üzücü bir gelişme oldu bu startup gençliği ile ilgili. Bence üzücü olduğu kadar da önemli. E, i̇şte birkaç gün kadar önce e, diaspora web sitesinin kurucularından biri 22 yaşında İlya e, Zitomirski umarım yanlış telaffuz etmedim e, evinde ölü bulundu önce e, herkes çok üzüldü falan yani bütün bu işte startup camiasının takıldığı bloklarda ve ortamlarda önce ağır bir baş sağlığı trafiği oldu e, sonra yalnız bir şekilde bu çocuğun intihar ettiği ortaya çıktı Olabilir. Ee, ondan sonra yani tam olarak aslında hala net bir bilgi açıklanmış değil. Hani sonuçta birazcık da sanırım ailesi falan da hani çok fazla şey yapmak istemiyor, medyatikleştirmek istemiyor konuyu. Çünkü önemli bir bilgi yani 22 yaşında e, Facebook'a bilmeyenler için söyleyelim hani Facebook'a açık platform olarak alternatif olmayı seçmiş. Yani herkesin evet. e, social network, sosyal ağ üretebileceği bir kod üretmeye çalışan bir startup diaspora Böyle bir çocuğun 22 yaşında intihar etmiş olması kendisi aynı zamanda NYU'da başlamış ama bitirmemiş. Tabii birçok startupçı, upçı evet, tipik. gencin kariyeri gibi drop-out evet. okulu bırakıp start başlamış. Ve büyük bir kitle bu çocuğun hakikaten gerçekten böyle kendini çok yorduğu ve diasporanın beklenen projekte edilen başarıyı kazanamamasından dolayı da depresyona girdiği ve bu yüzden intihar etmiş olabileceğini söylüyorlar. Ee, acaba Günümüzde böyle... de... <gülüyor> Günümüz ya... bunu görüyoruz yani gerçekten de çok kısa zamanda beklentiler tap noktaya ulaşıyor. İşte yani iki şirket büyümeleri de bunun en güzel göstergesi değil mi yani üç ay içerisinde bir anda milyarder olabiliyorsunuz. <gülüyor> i̇şte bir gecede bir anda e, ...işte evlerde konuşulan bir ad haline gelebiliyorsunuz. Sizin için filmler yapılıyor. Yani değil mi bu inanılmaz bir beklenti. Genç insanlara da tabii hani okulu bitirme, dört yılı bitirme... E, ...işte Steve Jobs örneği de buydu. Bitirmeden sen de bir şeyler yapabilirsin. Hepimizde potansiyel var. Böyle bir iyimserlik pompalanması söz konusu. E, yani burada ister istemez bazı yol kazaları olacaktır. E, i̇şte alıyorsun işte ilk başta Kickstarter'dan parayı alıyorsun... Ondan sonra birinci finansta paralar gelmeye devam ediyor ama yetmiyor. ikinci finansa geçmeye çalışıyorsun. O zaman yeterli parayı toplayamıyorsun. Bir anda senin bebeğin ölüyor değil mi? Yani hmm. projen bir anda yok olabilir. Ama bu insanlar yani genç yaş demek bence odur. Yani henüz yumurtalarını değişik sepetlere dağıtmak konusunda bir yani ihtiyacı oluşmamış. Sen hmm. hatta oradan kazanıyorsun. Senin en büyük özelliğin tek odaklanabilmen. Hı hı. Yani kısa yaşamın e, e, öyle bir avantajı var. Yani o anlamda başarıyı getiren şeyler aynı zamanda e, bu tür işte e, olayları da getirebilir. Ama ee, ben biraz şöyle düşünüyorum. Galiba en azından bu piyasanın içinde abi konumunda olanların. Yani belli bir zamandır bu işleri yapanların ve aslında... İlya kadar genç yaşta olmayanların, mentorluk görevini üstlenmiş olanların başarı kadar başarısızlığın da iş hayatının bir parçası olduğunu bu çocuklara, bu gençlere anlatması gerektiğini düşünüyorum ki bu değerli insanlar böyle kendi enerjilerini çok hızlı bir şekilde tüketip daha sonra aslında belki üretebilecekleri çok harika şeyleri üretmeden piyasadan ayrılmasınlar yani. Tabii ki Ilya'nın örneği çok ekstrem bence. Umarım başka öyle bir şey asla olmaz ama. Evet. Ya olacaktır. Niye olmasın canım? Yani bir sürü <gülüyor> genç insan var, fazla ilimselerler, herkes dünyayı değiştirmek istiyor. Bununla evet. ilgili makaleyi ben de okuyorum işte. Şey yazıyordu, optimistic without irony. He wanted to change the world. Hı -hı. Ne yani herkes dünyayı falan değiştirmeyecek. yani. Evet. Belki de hipster ruhunu biraz daha içine barındırması gerekiyor bu yaştaki insanların yani sen bulunduğun bölgeyi değiştir. <gülüyor> Belki hani o sustainability dediğimiz unsuru biraz daha içselleştir. Böyle dünyayı değiştireceğim ben diye ortaya çıkıp illa evrensel projelerle sirvilmeye çalışmak. Yani beyhude buluyorum ben bunu. Çocukça Çünkü... buluyorum. Evet şimdi çocukça dedin çok güzel çünkü tam bu noktadan hani bu jenerasyon konusundaki e, averaj yaşın düşmesini de ben birazcık e, düşündürücü buluyorum. Yani düşündürücü derken iyi ya da kötü anlamda düşünmüyorum açıkçası. Hani e, çocuk işçiler falan gibi düşünmüyorum ama gerçekten teknoloji piyasasında işte e, sanıyorum bir iki ay önce ortaya çıkmıştı Thomas Suarez isimli bir çocuk vardı 12 yaşında iPhone ve iPad application'ları develop ediyordu kendisi yani kendi başına. Şimdi İlya da zaten projeye başladığından beri hani neredeyse bu çocuklar işte bara girecek yaşta değiller. <gülüyor> Amerika'da özellikle. Fakat milyon dolarlık yatırımlar alıp iş piyasasına atılıyorlar. Bir üniversite dahi bitirmeden. Bu hani eskiden toplumda var olmayan daha sonra da ortaya çıkmış çocuk işçi dediğimiz şu anda hani aslında 18 yaşının altında olan e, toplum bireyleri için sence böyle bir e, kısıtlama ya da bir düzenleme gerekir mi yoksa yani bu gençleri biz bırakalım herkes ne istiyorsa onu mu yapsın? Yok yok yani yok şimdi o düzenleme tarafına girmeyelim ben yok. Yani ben aile dışında bir düzenleme falan öyle bir şeyin taraftarı değilim. Aile filtresi Kesinlikle. olmaz mı diyorsun? Çocuk filtresi. <gülüyor> <gülüyor> Start-up'lar <Saat> için <gülüyor> çocuk filtresi. <gülüyor> lütfen. Yani merkezi otoriteyi falan buraya, buraya bulaştırmayalım en azından. Ee, yani... Ama, be, gir, ama Girişimcilik şu... ruhu bence çocuk yaştan itibaren Aha. verilebilir. Bu çalışmalarda yapılır ama yani bir realizm gerekiyor. Yani o evet. realizmi sağlayacak insanlar da belki ailedir. Evet. Ama onun dışında ben lütfen yani... <gülüyor> Merkezi otoriteyi kar kar Yani kar amacı gütmeyen iş etmelerin yani bu konuda da yatırım yapmaları belki gerekebilir. Yani bazı artık yüzdeler daha önce da küçülmeye başladı artık. Yani Hollywood gibi bu. Hollywood'a gidip işte bir hafta içerisinde yıldız da olan oldu. Hı hı, çok Ama genç yani yaşta. Diğerleri de stripper oldu. <gülüyor> evet. Diğerleri de evsiz kaldı. Yani Sanırım binde bu... birse şimdi milyonda bir. Yani bu da bu, bu piyasa da böyle artık o kadar genç bir piyasa değil yani şey olarak piyasanın kendisi olarak evet. yüzdeler düşüyor. Evet bu bence sanırım çok iyi bir örnek oldu hakikaten bu jenerasyona dair olan konuşmamızda. Birazcık daha işin boyutlarının farkında olarak takılması gerekiyor gençlerin. Yani nasıl bir piyasa bunun çapı ne nasıl adamlar nasıl oyuncular var bu işin içinde başarılı olma şansı kaç bunları düşünerek yola çıkmakta çok fayda olduğunu düşünüyorum ben <gülüyor> evet kulunun zaafına nispet çoğu ise noksanı yani neyse şinasi <gülüyor> aklıma geldi Cihangirli <gülüyor> ya, ya her, herkes yani böyle dünyayı değiştirmek falan tamam çok güzel arkadaşlar da yani etrafımıza bakalım ya nasıl bizim jenerik müziğimiz gibi Aha. Kalbinizi açın, etrafınıza bakın. <gülüyor> Sizin gibi diğerleri de var. Biraz da onlar ekmek yesin. Yani hep böyle hepimiz işte bu çocuklar tabii biraz da farkındasın artık anneler babalar 4-5 çocuk yapmıyor değil mi? Evet. Artık 1.8 çocuk yapıyorlar <gülüyor> ortalama. E bunlar da işte çok değerli aileleri bir de hani sayı olarak az yaptıkları için kaliteyi yükseltmeye çalışıyorlar. Nitelikli çocukları olsun istiyorlar. İşte Johnny çok tatlısın sen. ...Tommy, Sarah senin kadar yıldızsın sen diye büyütülüyor bu çocuklar. Yani ama bir reality çek dediğimiz gerçekte de yüzde gelmenin zamanı geldi. Evet. Yani ilk derse girdiğimiz zaman da onu söylemeye çalışırız. Yani bir tane çan erisi varsa çoğunuz kalacaksınız. Yüzde otuz beş kalacak <gülüyor> yani. <gülüyor> kalacaksınız ama yani, <gülüyor> dediğim bir şey yani yüzde yirmiye mahsus bir şeydir. Evet. Aileniz sizi böyle prenses prens gibi yetiştirmiş olabilir. Ama yani sonuçta rekabet sos konusu hepimiz buradayız yani. İşte Johnny, Sarah sen böyle süper değilsin. Bence öyle bir şey var. Sayı, çocuk sayısı azaldıkça niteliği artırmaya çalışan anne baba... ...bu çocukların çok özel olduklarını onlara pompadılar. Özellikle batı medeniyetlerinde böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ondan dolayı da böyle sorunlar baş gösterebilir. Evet. Ben buna ters yani güzel bir kontrast örnek olarak... E, bu hafta Nathan Berry diye bir e, aslında tasarımcı ve geliştirici kendi hikayesini yayınladı, paylaştı. Diğer geliştiricilerle e, kendisi iPhone uygulamaları geliştiren bir arkadaş. E, Startup'ı yok, e, milyon doları yok, e, venture kapitalistler yok falan işin içinde. Kendisi oturmuş yavaş yavaş e, programlamayı öğrenmiş. Ne güzel. On... ...ve ondan sonra da... ...19 bin dolar kazanıyor... ...tek başına... ...ve de bunu açıklıyor nasıl yaptığını... ...fikri nasıl bulduğunu... ...fikrin ne kadar önemli olduğunu... ...sabırla yavaş yavaş bu iş yaptığını... ...hiçbir şeyin kaçmadığını... ...güzel güzel her gün uğraşıp... ...yarım saat, bir saat, iki saat... ...en sonunda full time işinden çıkabilecek kadar... ...yani rahatlatmış kendini... ...işleri yoluna koymuş... ...mesela yani tabii ki ben şuna çok inanıyorum Mark Zuckerberg'ler olacak başka çok yeni yaratıcı milyarlarca dolarlık para kazanan bütün dünyadaki <gülüyor> etkileşimi değiştirebilecek fikirlerle ortaya çıkan gençler olacak ama benim naçizane tavsiyem öyle olmayacak olduğunu hissedenler mesela bu tip yollara girerlerse e, hayal kırıklıkları düşük olabilir diye düşünüyorum ben ya evet yani sonuçta hayatını kazanabiliyorsun işte sürekli bir işin olabiliyor. Bu uygulamaları geliştiriyorsun. Hı hı. Bu Bu arada bugünkü New York Times'a e okudun mu? Iı, şeyde işte devamlı iPad'le... hani üretim değil de tüketim tarafında hep hı hı. işte onlarla yaşayan New York gençliğinden bahsediyordu. Evet. Hatta orada bir deyim vardı FOMO diye. FOMO evet. E, yani MOFO değil, motherfucker değil. Yani FOMO. <gülüyor> Fear, FOMO. Fear, of Fear of missing out. out. Evet. Ha. Şimdi o makalede o işte arkadaşlar bir şey yaparken e, onları fırsat maliyeti, orada bir şey kaçırmaktan bahsediyor. Burada da aynı şey söz konusu. Fırsat maliyetini devamlı düşünerek işte ben bunu kaçırıyorum, büyük balık kaçıyor diye kendini hırpalamaya gerek yok. Evet. Bir de bu geçen hafta konuştuğumuz hani bu e, ekonominin nasıl değişebileceği çalışma sisteminin ona güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani kişisel olarak çok niş bir markete iyi bir fikir bularak. Ve de evet. sabırlı ve disiplinli bir şekilde çalışarak gayet iyi bir noktaya gelinebiliyor. Yani bu kadar problemli bir ekonominin içinde bile böyle bir örneğin olmuş olması ki bu tek örnek değil ama güzel açıklamış her şeyi yani. Bütün gelir kaynaklarını da gösteriyor güzelce. Bu çok umut verici. Yani hani biz böyle jenerasyonu bir orasından çektik, bir burasından çektik ama yani aslında çok normal bir habitat olduğuna inanıyorum. İşte biri gidiyor, intihar ediyor, i̇şte biri gidiyor hiç bu işlere karışmıyor ama bir taraftan da böyle çok daha makul noktalarda takılanlar da aslında kendi ise hedefledikleri noktaya gelebiliyorlar diye düşünüyorum hype'lara birazcık şeyim galiba temkinliyim ben ben de katılıyorum sana ee, ben de katılıyorum kısaca şeyden bahsedebiliriz ee, programın son Onur ve Mahir'in tavsiyeleri kısmına gelmeden önce çok kısa. Ee, bu Facebook ve Salman Rushdie arasında bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir arıza oluştu. <gülüyor> evet. ee, Salman Rushdieye Salman attılar Facebook'tan aslında ee, ve de 100 bin falan falan varmış galiba. Ee, ona hmm. rağmen attılar dediler ki senin ismin Salman Rushdie değil. Neymiş adı ee, Ahmet sanırım Ahmet Rüştü. Ahmet Ahmet Rushdie Ahmet Rushdie yap öyle gel demişler. Şimdi burada çok güzel bir tabii kimlik tartışması ortaya çıkmış oluyor. ayağa çekmişler yani Salman'a. Evet, sahne ismini kullanma demişler yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek isminde gel demişler. Ama bunun hani manasız olduğu çok aşikar gibi geliyor bana. Hmm. Ya bilmiyorum. Salman Rüştü biraz <gülüyor> pek hoşlandığım bir adam değil gerçekten de. Spekülatif diyorsun. Çok evet. Yani bunun esasda benim ilgimi çeken kısmı Twitter'da. <gülüyor> yani başka bir şirkette gidip Facebook'u şikayet ediyor. Ya orası çok güzeldi. Evet. İşte Facebook bana böyle böyle böyle diyor diye. Evet. Ee... <gülüyor> Ama bu yani... identity kimlik tartışması sanırım online platformlarda bir süre daha şeyini koruyacak gibi gündemini koruyacak gibi görünüyor çünkü. Ee, gerçekten sosyal networklerin şu an geldiği noktalarda e, 4 web sitesinin kurucusu çok güzel bir noktaya değinmişti. Çok organik bir şey kimlik. İnsanın organik bir şekilde oluşturduğu, süreç içinde oluşturduğu ve hatta değiştirdiği bir şey. Bunu çok plastik kaplara koymaya çalışıyor. Evet. Evet, Facebook evet. gibi ortamlar demişti. Evet. Bu çok doğru i̇şte, bir tespit. Yani, yani nüfus cüzdanı şeyi şeyine taşıyor, şablonuna getiriyor olayı. Evet. Yani TC kimlik numarası sormaya benziyor sonuçta. Evet. Yani o, o makale gerçekten güzeldi o anlamda. Çünkü Aha. biz multifaceted beings, yani çok yönlü yaratıklarız. Evet. Ve işte bize ulus devlet modelinde verilen nüfus cüzdanı işte Amerika'da ehliyet, buradaki ad ve soyadımızdan ibaret değiliz. Hı hı. Biz her gün kendimizi keşfediyoruz. Her gün farklı bir yönümüzü topluma vermek istiyoruz. Toplumdan besleniyoruz. Topluma bir şeyler veriyoruz. Evet. Burada beni ad ve soyad içerisine hapsetme. <gülüyor> Olabilirse bazı şablonlarda kendimi, kendime verdiğim adlarla temsil edebileyim. Evet. İnanın bana bunu yapan insanlar arasında %99'u alavere çevirme işte birbirini aldatma düşünmüyor. O insanlar başka şeyler düşünüyorlar. Evet. Üretim, üreticiliği düşünüyorlar. Sanatçılığı düşünüyorlar. %1 için, 3 yüzde %1 için 99'u yakmayalım. Evet. Yani o anlamda bence artık işte bu yani trend budur yalnız. Evet. İsim ve soyadı. Yani evet. gerçekten de real. İşte de öyle. Evet GBT falan olur mu acaba Facebook'tan yakın gelecekte? <gülüyor> hani polisler e, arabayı kenara çekince Facebook isminle falan bir ilginç bir kullanımı olabilir teknolojinin diye düşünüyorum ben. E, çünkü bazen biliyorsun Türkiye'de sistem çöküyor. Hani dört gün falan gelmiyor ya. Sistem arızalı deniyor. Hani onun tam olarak e, yardım... Maşrap'a çıkıyor falan ha? Evet. Bir şey çıkıyor orada onun tam ne o bilmiyorum ama. E, nasıl bir sistemse dört günde geri gelmiyor yani. Evet. Gitti mi gelmez, bu tip durumlar ya. için, bu tip durumlar için ideal olabilir yani bu e, kimlik takıntılı sosyal ağlar. <gülüyor> Neyse programın yani... sonuna geliyoruz Onur. İstersen senin bu haftaki tavsiyeni alalım. E, ne tavsiye ediyorsun? E, neden bahsetmek istiyorsun son olarak? Ya ilk başta bana birisi 1960'ların İstanbul'u aklına bir belgesel göndermişti Fransızların çektiği. Hı hı ondan bahsedecektim. Onu blog'a koyacaktım. Sonra vazgeçtim. Şey, e, Hipster'dan bahsetmek istiyorum ben. Biraz eskilerde kalmış olabilirim ama benim sevdiğim e, uygulamalardan bir tanesi. iPhone uygulamalarından bir tanesi. E, i̇şte Polaroid'in modern versiyonu. Efendim, e, fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Üzerlerinde biraz suni de olsa sarı sarı lekeler olabiliyor. <gülüyor> e, gerçeği olduğu gibi Almak değil tabi buradaki amaç. E, gerçeği alıp e, bunu belli teknolojilerle bezeyip e, retro bir hale sokabilmek. İşte e, artık Polaroid kameralar kullanabiliyorsun. Kullanamıyoruz biliyorsun. Çünkü artık filmleri bile üretilmiyor. Hı hı. Fakat işte bu uygulamalar ucuza e, bize o nostaljiyi yaşatabiliyor. Aynı zamanda ultra clarity yani artık her şeyin 8-9 megapiksellerle gözünüzün önünde gelmesi yanında hipstematik gibi uygulamalar o ultra gerçeklik yerine biraz daha world reality dediğimiz yani gerçeğin şey yapılmış çevrilmiş bir halini bize veriyorlar. Benim hipstematik hakkında son zamanlarda sevdiğim bir şey de artık hani olayı parasal hale geçirmekte başarılı başarılılar. İşte bunu sizin için basabiliyorlar çektiğiniz resimleri sizin için basıyorlar. Aynı zamanda bazı yarışmalar düzenliyorlar falan gibi. Biraz daha kendilerini geliştiriyorlar. Benim küçük sevdiğim uygulamalardan bir tanesi. İstematiği seviyorum. Ondan bahsetmek istemiştim. Aynı zamanda konumuz değil belki ama yani garantinin sitesi de ne hale geldi? O, tavsiye adına söylemek istemiyorum ama bugün garanti sitesine girdiğim işte bir işte bir makbuz mu bir ödeme yapmak için Aha. bir anda sizin tamamen interface değişmiş yani artık ara birim öyle bir değişmişti bir anda benim satış müvesilim mi işte beni bana yardımcı olan Çağlayan Şubesi'ndeki hanımefendinin resmi çıktı yani bir karıştım ne yapacağımı şaşırdım yani yeni Facebook uygulaması çıkmış gibi böyle ara birimin içerisinde cebelleştim. Ee, bir anda böyle <gülüyor> çok kullandığımız bu tür web siteleri bir anda değişince gerçekten de affallıyoruz. Evet. Yani bu galiba bugün oldu. Onun için e, dinleyenlerimiz arasında garantiye girenler varsa onların da karşılığına çıkacak. Neyse bunu parantez antiparantez bunu bir kalene bırakıyorum. Hipsematik sevdiğim bir uygulama. Küçük benim bir uygulamam. Ee, paylaşımcı tarafı belki o kadar yüksek değil... Yani şey anlamda bir anda herkesle bunu paylaşamıyorum. Fakat e, güzel resimler çekebiliyoruz ve ultra e, şeyde gerçeklikte aramıyorum. Ben 9-10 megapikselleri pek seven bir insan deneyim. Biraz daha retroyum biliyorsun. Biraz da zaten de geçen haftada doğum günüme geldim. Yaşlanıyorum. 80'ler diyorsun. Ne 80'ler? Evet, 80 <gülüyor> Neyse e, ben de madem sen e, hipstamatikten bahsettin. E, ben de tabi herhalde bizi dinleyen ve konularla ilgili olan insanların tahmin edebileceği gibi hala bilmiyorlarsa o zaman Instagram'ı önereyim. Hadi bakalım. Ee, yani ben açıkçası Hipstamatiğin geleceğini çok parlak görmüyorum Onur. Ee, kısa sürede İlk... sana Application'ını, uygulamanı değiştirmeni tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir bakarsın artık release çıkmıyor yani öyle diyeyim. Gittiniz mi 2.99 ya? Instagram yani gerçekten yeni Facebook olma yolunda. Hani e, Facebook derken Facebook'un tabii ki e, amacı ve e, hedefleri farklı. Fakat o yarattığı etki açısından, o vibe, ilk anda ortaya çıktığında yarattığı vibe açısından ...ve de eksklusif bir network olması, alet üzerinden çalışıyor olması... ...çünkü Android'de yok vesaire işte diğer hiçbir yerde... ...browser ortamında ancak user'ınız varsa girebiliyorsunuz. Bu yeni networklerin ilk temsilcilerinden biri olarak görüyorum ben Instagram'ı. Onda da fotoğraf paylaşıyorsunuz, onda da filtreler var. Zaten hani bu filtre ve fotoğraf çekme olayı yaklaşık olarak herhalde... ...bir yüzden fazla uygulamada vardır. Fakat bence sosyal network olarak Instagram'ın geleceği çok ciddi olarak parlak diye düşünüyorum. Bu kadar büyüyen bir fotoğraf paylaşım ve fotoğraf üretim ve paylaşım uygulaması karşısında da hip hipstamatiğin çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ağustos 2011 ayında Instagram'a upload edilen, yüklenen fotoğraf sayısı 150 milyon. <gülüyor> yani çok ciddi bir rakam olduğunu düşünüyorum. 7 milyon dolar da yatırım aldılar zaten daha bu sene ee, Ya tabii şimdi iş modeli açısından açıkçası hani bu adamlar peki parayı nereden buluyor yani nasıl bir paraya dönüşecek bu iş diyorsan orasını sen daha iyi bilirsin diyeyim ama e, bu kadar kullanıcıya bu kadar critical mese ulaşmış bir e, uygulamanın karşısında hip Hipstamati'nin şansını ben oldukça düşük görüyorum açıkçası. Diyorsun. Satın alabilirler Hipstamati'yi. Böyle şeyler olabilir. Böyle niş bir product olur yani alırlar mintakslarlar böyle Biz aynen, çevre aynen. çevre başka yerlerde sokarlar. E, Facebook yaptı aynısını biliyorsun feedi aldı kenara koydu. Friend feed e, tam gaz gidiyordu aldı onu çok güzel tamam dedi. Like'ı da onlardan aldı like konsepti. Hmm, evet, feedin evet. çıkarttığı bir şeydi çünkü. Like aldı onlardan işe yarayan kısımlarını aldı yaramayan kısmını kenara koydu. Kullanan kullanıyor ama hiçbir gelişme yok. Yok. Çünkü e, biliyorsun iş hayatı bu tip noktalarda biraz acımasız. acımasız. Evet. Bak orası doğru. Peki Onur e, izleyenlerimiz Nasıl? De... bitti mi? Bitti. Ya, Daha mi? sen konuşmak istiyorsun galiba ama Yeter abi. Yani şimdi herkes. biliyorsun yani, sen Avusturya'dasın şimdi. Herhalde Hı -hı. biraz önce gece yarısını geçtik orada. Evet gece yarısını Daha geçtik. Burada akşamın ilk saatlerindeyiz. Evet. Tam sohbet saati diyorsun orada tam. <gülüyor> Tam sope <sohbet> saati <gülüyor> akşam evet. beş beş çayı işte, <gülüyor> tabii beş çayı biz ülkeler finger de yiyoruz pardon eti finger <gülüyor> e, yiyoruz işte. E, dinleyenlerimizi... Memleket kurtarıyoruz değil mi? <gülüyor> Teknoloji, ekonomi takılıyoruz. Bugünlerde zaten yani artık memleket kurtarma değil dünyayı kurtarmak hani dedik ya konuşmalarımızda evet, o herkes mevcut. bir çevreci oldu. Yani. Herkes yani bu çevrenin de sonu ne olacak falan diye evet. devam ediyor. Biz bu şeyi alışkanlığı ihraç ettik galiba dünyaya <gülüyor> bir şeyler kurtarma hevesini. <gülüyor> Fena olmadı. Biraz da onların üzerinde görmek iyi oluyor. Tabii tabii. Biraz onlara ee, düşünsün. Dinleyenlerimize yani. hatırlatalım. Ee, bilmiyorlarsa adaptasyon.tumblr.com ve e, facebook.com.adaptasyonshow e, e, adreslerinden bize ulaşabilirler. E, bu hafta gelen yorumlar üzerinden birkaç bir şey programa e, araya ekledik. Bir tane Facebook'tan yorum gelmişti. E, nuclear Physics konusunda bir konu konuşun diye ama... E, o beni aştı açıkçası. O yüzden e, Özgür'e sevgilerimizi iletelim buradan. E, kendisini umuyoruz önümüzdeki programlarda ağırlarız. E, bahsettiği konuyu e, tartışma fırsatı bulabiliriz diye düşünüyorum ama açıkçası hani benim e, alanımın biraz üstünde kaldı. E, Skype üzerinden yaptığımız için de arada ufak aksaklıklar olduysa onlar için de özür dileyelim şimdiden. Affola. Evet. Çok teşekkür ediyorum Onur. Önümüzdeki hafta muhtemelen yine Avusturya'dan görüşeceğiz seninle. Ee, o zamana kadar bakalım nasıl gelişmeler olacak diyorum. Kendine iyi bak. Aynen Mahir. Sen de kendine iyi bak. İyi pazarlar. İyi pazarlar sana da. kal